O arttıkça imanda artar, o eksildikçe imanda eksilir. Yani insandaki huylar, hasletler, görünüş, tabiat tamamen insanın nedir İmanıyla, ile alakalı olan şeylerdir. Kişinin ahlakının artması, geçen haftaki dersi daha iyi hatırlayacak olursanız, toparlamak için diyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onun ahlakı nedir? Kurandı deniyor.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 pontür. Bunlar nedir? Bir de zamanlarını çalma var. Ondan sonra televizyonlar, ondan sonra şunlar bunlar. O kadar israf safhada ki bir erken çalışması bir eve ne yapıyor? Yetmez hale geliyor. Ve o ev halkı ne yapamıyor? Geçinemez hale geliyor. Halbuki İslami bir yaşayışa git yatsıdan sonra evde oturup mala yani konuşmak dinimizde nedir? Haram kurulmuştur. Bugün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 Ee, geçen sene kader dersi işlerken rızık dersi Ramazan'da arkadaşlara dedim yarine nasıl bakıyorsunuz herkes değişik verdi cevabı yarine müslüman Allah'la bakar ona tevekkülle bakar kafir nasıl bakar cebindeki parayla bakar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi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 Toplumda inananlar da öyle kötü ahlığa sahip olmuşlar ki iyi ahlak sahibini takdir edemeyip kötü ahlak sahibinin adeta kuyrukları olmuşlar. Ve onu savunucu hale getirmişler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ayşe annemizin cömertliği dillere destandır. Bir gün yeğeni Abdullah İbni Zübeyir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 Kervanda yüklü mallan Medineye geliyor Medineye girmeden dışarıda tüccarlar onu karşılıyorlar diyor ki malı bize sat yani Zahiri eksik toplum aç yani satını yani bir ekme belki bir z 10 onları alacak durumda kıttık zamanı Osman diyor ki bugündür bu malı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 Bakın demek ki rızık, mal toplama, biriktirme, infak, cömertlik hep imanla alakalı. Bunu yapma ancak imanlar. Siz sevdiğiniz malları Allah yoluna infak etmedikçe ayetinde e, sahabe borçlanında ne yapıyor? Namaza duruyor. Bir kuş geliyor onu e, oyalıyor güzel hareketleriyle. Bakıyor ki namazının biraz gittiğini hatırlıyor ve hemen onu Allah'a arasında infak ettim diyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani kendinde hak bostanı dediğimiz bir bostan Enes'in öyle babası, Ebu Allah'ın. Ve ne yapıyor? Onu tamamen infak ediyor. O insanlar yarını Allah'la bakıyorlar. Ama bugün eee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 İman ne kadar azalmışsa ahlakta nedir? O kadar bilinci. Yine geçen hafta hatırlattığımız sohbette size diyor cennet ehlini haber vereyim mi diyor. Her güzel sözü söyleyen, her güzele tabi olandır. Size diyor cehennemlik olanı göstereyim mi? Ağzı bozuk olan, müstehcen konuşan, her kötüye tabi olandır. Demek ki insanın huyu, hasreti onu nereye götüreceğini ne yapıyor? Ele veriyor. Bugün bakıyorsunuz sokaktaki çocuk dahi yani küfürde o kadar aşırıya gitmiş ki yeri bırakmış artık köpekine söylüyor. Bu kadar ne yapmış? Aşırı olmuş. Ve bunun <gülüyor> anası da babası da evde bu küfürü yapıyor ki çocuk da ne yapıyor? Ondan alıyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam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 Hafif diyor su alıp da diyor eşinin yüzüne at. Kadın olsun erkek. Yani onu namaza kaldırır diyorsun. Hafif at. Ondaki sevabı sana ne yapıyor? Bildiriyor. Ve yine kim diyor gece kalkar. iki rekat namaz kılar. Kalbinden hiçbir vesvese şubu geçirmez. Allah bütün günahlarını ne yapar? Affet ettirir. Yani yine bakıyorsun kulun ilk bakılacak ameli orada nedir? Namaz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 senden yine sana sığınırım diyerek sabaha kadar ne yaptı? Dua etti ve namazında dur, sabah baktım dur mübarek sakalında şöyle iz olmuş, akıttığı gözyaşında. İnanın gündüz yaptığınız duayla gece yaptığınız dua aynı değil. Gece yaptığım dua tamamen bütün benliğinle teslim olarak yaptığım bir dua. Çünkü sen rahatsız eden, zihnini meşgul eden hiçbir şey yok direkt bundan kaç karşıyasın. Gündüzse yani aynı hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ya ve vesselam uykunuz varken diyor namaz kılmayın gidin uyuyun kalkın dinç olarak namaz kılın. Çünkü diyor kendinize dua ediyorum diye bek dua edersiniz de onu uğrarsınız. Gündüz namazlarında ne okuduğunuzu bile hatırlanmıyorsunuz. Ama gece insan dinç, vücut